Kardeşlerim, Muazzez Müminler, Allah Azze ve Celle insanları zıtlar mahşeri olarak yaratmış, öyle takdir buyurmuş. Meleklerin ulvi hususiyetleriyle hayvanların sufli özelliklerini insan varlığı üzerinde cöm etmiş, bir araya getirmiş. Bu yüzden insan yaptığı ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a doğru yaklaşır. Bir anlamda melekleşir. Onlarla aynı ruha bellemenin arzusu içerisindedir. içesindedir. Fakat diğer taraftan insan havasına, arzusuna onlara meylederek hayvanların süfli dünyasına, dünyasına doğru düşer. Oraya doğru yuvarlandığını görürsünüz. Farklı bir kimlik vermiş Onu yeryüzüne halife olarak gönderir Ona ödevleri verir Allah'ın verdiği ödevleri yeryüzünde Yerine getirmekle Mükelleftir artık Ademoğlu Halife olunca Yaşadığınız dünyaya karşı Sorumlusunuz, etrafınıza sorumlusunuz Allah'a karşı teyit ediyor, buyuruyor ki kainatın sahibi sadece zalimlere değil zulmü seyredenlere de gelecek onları da kuşatacak onları da alacak onları da yok oluşa sürükleyecek beladan, musibetten, korkun yani Kur'an-ı Kerim diyor ki kendiniz adına yaşayamazsınız evinizin önünü temizliyorsunuz, sokağa açılan yerler. Sizin istediğiniz gibi temiz, fakat komşularınız temizliğe riayet etmiyorsa, zamanla o sokakta, o mahallede salgın hastalıklar zuhur edecek, o kerih kokular sizin eviyle istila edecek. Belki salgın hastalık geldiği zaman sizi de vuracak. Yani tiyatrolar, yani diziler, yani medya, yani talim ve terbiye Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği anlayışı reddediyor. Sizler sadece evini korumakla sorumluyum deyip kapıyı kapatıyor içeriye çekiliyorsanız altı yaşına, yedi yaşına gelen yavrumuzu okula gönderdiğimizde o zehir sizin Ahmet'inizi, Fatıma'nızı da vuracak. Onu kaybedeceksiniz. O halde o fitneye karşı toplumsal bir reaksiyon şekilde anlayanlardan birisi Behlülü Dana Hazretleri Harun-u Reşid zamanında yaşar. Sokakta kimi görürse halife olduğunu düşünür, onları yanlıştan uzaklaştırmanın mücadelesini verir bir olur ondan bütün bir Bağdat talgı. Alırlar, giderler Harun-u Reşid'e bu adam bizi rahat bırakmıyor diye Hazreti Behlül'den şikayetçi olurlar. Harun reşit devlet adamıdır, vatandaşın selametini düşündüğünü zannederek der ki Behlül Hüdane Hazretlerine sorma, insanların önüne geçme, yanlış yapıyorsunuz diye bunlara engel olma, bir izah senden. Her koyun kendi bacağından asılacak sana ya bu milletten. Geriye döner bir koyun keser baharatta, sıcak günler var. Asar koyununu evinin önüne bacağından, koyununu bacağından asıl edilir. Aradan birkaç gün geçer asılı koyun korkmaya başlar. Önce etraftaki komşular sonra sokaktaki haneler ve sonra bütün bir mahalle yine Harun Reşid'e gelir. Ve Hülü Dane'nin bacağından asıl koyunu hikayet ediyor. Der ki Harun Reşid huzura varınca, efendim uyumuşsunuz ya, her koyun kendi bacağından asılır. Ben de koyumu kendi bacağından asım, neden rahatsız oluyorsunuz? Yani koyun kendi bacağından asılır ama onun raiha-i kerihesi bütün bir milleti, bütün bir millet için ızdıram kaynağı olur. Televizyonlar, sokaklar, çarşılar, eşkıyalar, siz eğer bu tufana müdahale etmezseniz o sizin evinizi de vuracak vuracak, çocuğunuzu vuracak. Onun için Hazreti Kur'an tufan öncesi Müslüman'ı ikaz ediyor. <Sessizlik> Korkumu fitneden Allah'a itica edin vazifemizi yapınız. Bu noktada duruyoruz ve şu hakikate bakıyoruz. Madem ki Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne halife olarak gönderdi. Ve halife olarak gelen insanın içerisinde iki duygu var. Biri bizim meleklere, bizi de bizi, biri de bizi hayvanlara çağırıyor. Meleklerin duygusuna bakıyoruz. Onlar size diyecekler ki, siz öteler ötesinden geldiniz. Başkentler başkentinden, sürgünden ülkesi dünyaya gönderilen bir mazlumsun. Ellerini her açlığın zaman, her namazda Allahu Ekber dediğin zaman yeri ahireti arzulayacak. Oraya doğru koşacaksın. Belki aç kalacaksın. Belki susuz kalacaksın. Belki ekmeğin de olacak, suyun da olacak. Fakat şu midenin tasallutundan kurtulmak için çok yemeyecek. Hazreti Muhammed gibi olacaksın aleyhissalatü vesselam. Aişe annemiz radıyallahu anha buyur. Için, sofrada bulduğu lezzeti, hazı Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun bin katını aşkınta bulur. Öyle bir dünya getirir. Eğer ruhumuzun dediklerini yaparsanız sizi alacak melekleşmeye götürecek. İslam cemiyetini müşahede ettiğinizde bunun onlar yüzlerce örneğine tanık olursunuz. Müslümanlar yer yüzünü o ruhuna Ruhuna kendini teslim edenler menikleşenler yani. Yeryüzünü bir imtihan yurdu olarak kabul ederler. Her sıkıntı anında yine Cenab-ı Hakk'a hamd ederler, kulluklarını arz ederler. Bu hakikati temsil noktasında merhum Ali Fuat Başkil Hoca diyor ki, 1914-19 yılları arasında askerlik vazifemi ifade ediyoruz. O görev ifa sürecinde yolum Erzincan'a düştü. Erzincan'da rahatsızlandım kaldırdılar beni ve dile. Rebir'den kolorduğum hayvanlarının geri yüzlerini boşalttığı yeri seyrediyorum. Kolorduğum hayvanları oradan uzaklaştığı zaman havada biraz iyiyse hemen Erzincan'ın kadınları koşuyorlar. Yaklaşık 90 yıl öncesinden bahsediyor. Koşuyorlar merak ettim. İyileşince ilk olarak o kadınların yanına gittim bunlar neyle meşgul oluyor diye. Baktım ki kolordunun hayvanlarının dışkılarını karıştırıyorlar. O dışkılar eriyor yağmur vurunca o eriyen dışkıların içerisindeki buğdayları arpaları topluyorlar. Dedim ki anne bunları ne yapacaksınız? Tavuklara mı götüreceksiniz? Bana Yapmamız burada... gereken Şeyi min ve ve min ve anfus ve kainatın sahibi varlukta da yoklukta da. da bizi imtihan ediyor. selam gibi olur evimiz. O hanam asil ve aziz kadınları gibi sema Düşünmeden, tefekkür, tezekkür etmeden yerler. Onların hayatını Kur'an-ı Hakim bize şöyle özetliyor. Ambar ve defi hacet yeri. Ambarla helal arasında sıkışan bir dünyaları var. Yiyecekler ve sonra atıkları için helal yani kardeşlerim biz sürekli ham maddeleri alan sonra onların bir kısmını atık hale getiren bir kısmını mamul yapan bir fabrika değiliz midelerimizde onları öğüten değil değil o halde şuna hazır olmak lazım hani vatandaşsınız vatandaşlığa dair devlet size ödevler veriyor, haklar veriyor memursunuz Memluklar dair ödevlerimiz var, haklarınız var. Öğrencisiniz, ödevleriniz, haklarınız var. Peki bütün bunları yapma gayreti içerisindeyiz. Yerine getirelim diyoruz ki mahcup olmayalım. Allah Azze Celle sizi, bizi, hepimizi bu dünyaya halife olalım diye gönderdi. Kulluk yapalım diye, emri bir marusta bulunalım diye gönderdi. Yevme la yenfe'u malum ve la malların, çocukların fayda vermeyeceği kıyamet günü işte kainatın sahibi bize bunu soracak. Halifeliği ne kadar yaptınız? Nimet anında da, nikmet anında da kainatın sahibine ne kadar hamd ettiniz? İşte o Amadolu kalınları, belki Buhari okumadılar, belki sadece annelerinden, babalarından birkaç dua duydular. Onunla Cenab-ı Hakk'a ibadet ettiler. Ama yeryüzü asal-ı kiram kadrosundan sonra onlar kadar aziz, abidler, zahitler görmedi. Olacaksa onlar gibi olalım. Olalım ki yarın sordukları zaman yevmeteryatlu vücuhun ve tesvetlu vücuhu Hesabı veren yüzlerin aklaştırıveremeyen karardır kıyamet günü mahçup ve mağdur halde olmayalım.